-Husna, en güzel isimleri dersimize <gülüyor> devam ediyoruz. Bugünkü Allah Azze ve Celle'nin alacağımız ismi, iki ismi, El-Mukaddim ve El-Muakhir. Allah Azze ve Celle El-Mukaddim, El-Muakhir'dir. Kardeşlerim bu iki isim, Allah Azze ve Celle'nin bu iki ismi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde sabit olan iki Isimdir. Konuyla alakalı üç tane rivayet geliyor. Allah Azze ve Celle el Mukaddim el-Muakhir isimlerinin olduğuna dair. Bir tanesi Bukhari ve Müslim hadisi, ikincisi Müslim hadisi, üçüncüsü de gene Bukhari ve Müslim'in ittifak etmiş oldukları hadislerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin iki ismi olan, olan El-Muqaddim ve El-Muakhir ismini zikretmiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci hadis Bukhari ve Müslümin ittifak etmiş olduğu rivayette, Ebu Musa, Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dua ettiğini haber veriyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam duasında, Allahümme gfirli eti ve cehli. Allah'ım hatamı ve cehaletimi bağışla. Ve israfi fi emri. İşimde yapmış olduğum israfımı bağışla. Ve mâ ente a'lemu bihi minni. Muhakkak sen onları benden çok daha iyi bilmektesin. Allahümme gfirli ciddi ve hezli. Ya Rabbi. Ciddi olduğum zaman ve şaka yaptığım zaman da beni bağışla. Olur ki hem ciddi olarak hem de şaka olarak bir günah işlemişsem beni bağışla. Ve <gülüyor> amdi hata olarak ya da kasıtlı olarak bir günah işlemişsem de beni bağışla. Ve kullu zelike Bunların hepsi bende mevcut ya Rabbi. Allahümme gfirli ma gaddam yarabbi ahart. Ya Rabbi öne geçirdiğim ya da daha önce yapmış olduğum günahlarımı da bağışla. Oma asrar tuhme a O günahlardan hangisini gizlemişsem ya da hangisini alani olarak açıktan yapmışsam bağışla. Oma ante alamu bihi minni. Muhakkak ki sen onların hepsini benden çok daha iyi bilirsin. Ante muqaddim ve ante Sen muqaddimsin, sen muakhirsin. Yani dilediğini öne alan dilediğini üstün kılan dilediğini de arkada geride bırakansın. Ve ente ala kulli şeyin kadir ve sen her şeyi yapmaya muktedirsin, gücü yetensin. Amin. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Buhari ve Müslim'de gelen bu dua ile dua etmiştir. İkinci hadis Müslim Rabah Müslim'in Müslim'in gelen rivayette Ali radıyallahu anhu rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın namazını vasfederken diyor ki sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en son teşehhüde oturduğunda ve selamdan önce şu duayı okurdu. Allahum ferli ma gaddamtu ve ma ahart. Ya Rabbi öne aldığım, daha önde işlediğim veya arkada işlediğim ne kadar günahım varsa beni bağışla. Ve ma أسراري ve gizli veya açık olarak ne kadar günah işlemişsem beni bağışla asraftu, minni ne kadar israfın varsa beni bağışla çünkü sen onları benden çok daha iyi bilensin sen dilediğini öne alan dilediğini arkaya atansın La ilahe illa ent. Senden başka hakkıyla ibadet edilecek yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda bu hadisi, bu duayı selam vermeden hemen önce okumuştur kardeşlerim. Üçüncü rivayet, i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen rivayet. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gece namazında şu duayı okurdu diyor. Şöyle derdi. Allahümme lekel hamd. Anta qayyimus-semawati vel-ardi ve Ya Rabbi, hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin yönetensin, ayakta tutansın. Ve lekel hamd, sanadır. Leke mulku's-semawati vel ve Göklerde ve yerde ve ikisi arasındakilerin mülkü senindir ya Rabbi. Ve lekel hamd, sanadır. Övgü sanadır. Anta nuru's-semawati vel sen göklerin ve yerin nurusun. Ve hamd, ya Rabbi hamd övgü sanadır. Ente melikus semavati vel ard, göklerin ve yerin meliki sensin, hükümdarı sensin. Ve lekel hamd, ya Rabbi hamd sanadır, övgü sanadır. entel hak sen haksın. Ve va'duke hak senin vaadin haktır. Ve lika'uke hakkun yarın kıyamet günü senin karşına çıkıp hesap vermek senin karşına durmak haktır ve kavluka hakun senin sözün haktır vel cennetu hakun ve'n naru hakun cennet haktır cehennem haktır ve'n nebiyyun hakun nebiler peygamberler haktır ve muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem haktır hakun haktır ve's saatu hakun kıyamet saati haktır allahumme leke ya Rabbi sana teslim oldum. Ve bike amant, ya Rabbi sana iman ettim. Ve aleyke tevekkelt, sana tevekkül ettim. Ve ileyke anaptu, tövbe edip sana döndüm ya Rabbi. Ve bike senin için münakaşa ettim. Ve ileyke hakemtu sana muhakeme oldun Faghfirli. Mukattım tuğma akart öne aldığım ya da geciktirdiğim ne kadar günahım varsa beni bağışta ama asrar tuuma alent ne kadar gizlemiş olduğum ve ne kadar açığa vurduğum günahım varsa beni bağışla entel mukaddi mu entelmuhir sen mukattimsin Dilediğini öne alırsın dilediğini derecesini yükseltirsin o entelmu akır dilediğini de zelir kılarsın geriye bırakırsın La ilahe illa ent. senden başka hakkıyla ibadet edilecek yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin geceleyin yaptığı Rabbisine münacatı bu şekilde kardeşlerim. Dualara baktığınız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman Rabbisini övmüştür. Her zaman o tür şeylerin yani kıyametle alakalı diğer şeylerle alakalı nedir? Hep bir övgü vardır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ve hepsinin ne vardır? Bir ikrar vardır. Ve üç tane hadise de baktığımız zaman entel entel muakhir. Ya Rabbi sen dilediğini ne yaparsın? Üstün kılarsın. Derecesini yükseltirsin. Dilediğini de muahhir. Yani geride bırakırsın. Ve bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç duanın da gelişine baktığınız zaman hep Allah'tan bağışlanma dilediği zaman söylüyor kardeşlerim. Biz Esma-ül Hüsna derslerimizde başladığımız zaman hep nedir? İstekle yani mutlup ne istiyorsak Allah Azze ve Celle'den o isteğe uygun Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin ismini ne yapıyoruz ona göre zikrediyoruz. Rızık istiyorsak işte bir çocuk istiyorsak cenneti istiyorsak Allah Azze ve Celle'den bağışlanma istiyorsak nedir? Ona uygun bir ismi zikrediyoruz ya Rabbi. Çünkü sen busun, sen şöylesin. Ya Rabbi bizi bağışla. Neden? Çünkü sen mukaddimsin, muahhirsin. Sen dilediğini aziz kılarsın, dilediğinin derecesini yükseltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Ve buna sadece gücü yeten sadece ve sadece sensin ya Rabbi. Ve bunu ne yapıyor bir yerde kul ikrar ediyor. Ve bunlarla Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor, nida ediyor. Çünkü Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hep bu dualarla ne yapıyor bize öğretiyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberi aleyhissalatu vesselam'da sünnetinde hadisinde hep bu isimlere uygun yerinde ne yapıyor? Uygun yani tam yerine e, otutturarak kelimeleri bize bunları öğretiyor. Hem kitabımızda Rabbimiz az, Azze ve Celle hem de Resulü Aleyhisselatu Vesselam sünnetinde. Kardeşlerim bu ikisini birlikte zikrettik. El-Mukaddim El-Muakhir Ve Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ne yapmıştır? Bu ikisi birlikte zikredildiği için hiçbir zaman ayrı olarak ne yapılmaz? Zikredilmez. Yani İstenildiği zaman biraz önceki ölçü rivayette de geldiği gibi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam enten mukaddim ve entel, entel muahhir ikisini ne yapmıştır birlikte zikretmiştir bu ikisini birlikte ne yapmamıştır yani birbirinden ayırt etmemiş birlikte zikretmiştir. Çünkü biri yücelikten mukaddim öne almaktan bahsederse bahsederken biri ne yapmıştır muakhir geç almaya yani aşağılık yapmaya olduğu için yani birbirinin zıt kelimeler olduğu için ne yapmıştır? Sen dilediğini aziz kılarsın, sen dilediğini zelil kılarsın Ya Rabbi. O yüzden beni aziz kıl ki günahlarımı vaaşla ki cennetine girebileyim Ya Rabbi diyerek ne yapmıştır? Bu yüzden bu iki isim Allah Azze ve Celle'nin vasfı bir sıfatı olarak zikretmiştir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu iki kelime isim yani el mukaddim ve el muakhir Allah Azze ve Celle'nin zati sıfatlarından ikisidir. Bu takdim ve teakhir yani birini öne alma birini geciktirme kevni olabilir yani yaratmayla alakalı tıpkı bazı mahlukatın bazısına göre ne olması üstün yaratılması ee, gibi bazılarında e, daha sonra yaratılması gibi tıpkı eğer bir şeye müsebbibe gidecekseniz ne yapmanız gerekir? Önce sebebe sarılmanız gerekir. Yani Çocuk isteyen bir insanın ne yapması gerekir? Öncelikle sebebe sarılıp evlenmesi gerekir. Veya şartların gerçekleşmesi ne yapar? Ne yapması gerekir? Gerçekleşmesi e, gerekir ki bu da takdirle alakalı. Bir de şer'i bir e, takdim ve tehhir vardır ki bu da Allah Azze ve Celle'nin e, yarattıklarından bazı nebileri, bazı peygamberleri ne yapmıştır? Bazılarına üstün kılmıştır. Peygamberlerden bazıları nedir? Ulul azim peygamberlerdir. İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Nuh aleyhisselam ve son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu gibi bunlar nelerdir? Ulul azim peygamberlerdir. Ümmetleriyle en çok mücadele eden peygamberlerdir ve Allah azze ve celle de o peygamberleri diğer peygamberlere ne yapmıştır? Takdim etmiş yani onların üstünde kılmıştır. Ve yine bazı kullarını bu şekilde ne yapmıştır? Üstün kılmıştır ve onları ilimde, imanda, ahlakta e, ve diğer vasıflarda ne yapmıştır? Onları diğerlerine göre daha üstün kılmıştır. Yani bazısını bazısına bazı özelliklerle üstün yaratmıştır Allah azze ve celle. Bu da Rabbimin bir hikmetiyledir kardeşlerim. Bu da Allah Azze ve Celle dilediği kullarını rahmetiyle, tevfikiyle ve fazlıyla, keremiyle dilediğinden üstün kılar. Dilediğini de aşağı kılar. Bu Rabbimin dilemesidir. Rabbim dilediğini aziz, dilediğini de velil kırar. Allah subhanahu ve teala. Biraz önce dediğimiz gibi kardeşlerim bu üç hadiste de geldiği gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam günahlarının tamamından Önce yapmış olduğu, daha sonra yapacağı, işte gizli olarak yaptığı veya alani olarak açıktan yaptığı hatalarını, günah kasten yapmış olduklarını ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle'nin bu El-Mukaddim ve El-Muakhir ismiyle bağışlamasını istemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle kullarından dilediğini <gülüyor> bağışlar, ve onu üstün kılar. Ve Allah Azze ve Celle'nin yani bütün emir, iş Allah'adır. Allah dilediğini üstün, üstün kılar, dilediğini de alçaltır. Dilediğini aziz kılar, dilediğini zelil kılar. Dilediğine verir, dilediğine de vermez. Allah Azze ve Celle her kimi eğer bu dünyada izzetli olmasını takdir etmişse hiç kimse onu o izzetli olmasından ne yapamaz geri koyamaz onun izzetini ondan alamaz her kimde bir kulunun zelil olmasını istemişse Allah azze ve celle hiç kimse de onun o zelilliğinden onu ne yapamaz kurtaramaz tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi... ...ey gulam diyor İbn-i Abbas radıyallahu anh'a... ...bütün insanlar bir araya gelse... ...sana bir fayda dokundurmaya çalışsalar... ...ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nin... ...sana takdir ettiği kadar dokundururlar. Ve yine bütün insanlar bir araya gelse... ...sana bir fayda dokundurmaya çalışsalar... ...işinde, gücünde, amelinde, işte ailende... ...ne olursa olsun... Ancak ve ancak Allah'ın sana istediği kadar, dilediği kadar zarar verebilirler. Neden? Rufiatil aklem ve cuffetil suhuf. Çünkü kalemler kaldırılmış, defterler kurulmuştur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun gibi kimin izzetli olmasını dilemişse onun izzetini hiç kimse ayaklar altına alamaz. Kimin de zelil olmasını takdir etmişse Allah Azze ve Celle hiç kimse de tutup onu aziz kılamaz kardeşlerim. Dediği gibi hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem وَمَا مِنْ قَلْبٍ اِلَّا وَهُوَ بَيْنَ اسْبِعَيْنِ مِنْ اسَابِرْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Her kalp hiçbir kalp yoktur ki diyor Allah Azze ve Celle'nin alemlerin Rabbi olan Allah'ın parmaklarından iki parmağı arasında olmasın. اِنْشَاءَا اَنْ يُق۪يمَهُ اَقَامَهُمْ Eğer diyor Allah Azze ve Celle onu itaati üzere sürdürmek isterse sürdürür. وَاِنْشَاءَا اَنْ يُز۪يغَهُ اَزَاغَهُ Eğer onu da diyor saptırmak isterse saptırır diyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam her zaman şöyle dua ederdi. Ya مُقَلِّبَ الْقُلُوبُ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِيلِكِ Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim kalbimizi dinin üzerine sabit kılın. Kardeşlerim, nice kalpler vardır ki yıllar boyunca Allah Azze ve Celle'nin dini üzere, itaat üzere sabit kalmıştır. Ama sonradan ne yapmıştır? Maalesef o kalpler bozulmuştur. O kalpler mühürlenmiştir, mühür yemiştir. Ondan sonra da Allah korusun cehenneme yüzüstü atılanlardan olmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yaptığı, en çok yaptığı hatta secdesinde, ya muqallibal kulub sabbit kulubana ala dinik ey kalpleri evirip çeviren rabbim bizim kalbimizi dininde sabit kıl vel <gülüyor> mizan bi yedi rrahman mizan yarın kıyamet kıyamet günü kurulacak terazi ancak ve ancak Allah'ın elindedir yahfiduhu ve yerfahu teladik gibi kaldırır ya da o terazi ne yapar indir diyor. Allah razı Bu duayı ezberleyelim kardeşlerim. Ya muqallibal kulub sebbit kulubena ala Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimizi dinin üzerine sabit kıl. Hakikaten önemli kardeşlerim. Yani kalpler bir anda dönebilir. iman bir anda zafiyete düşebilir. Amel bir anda terk edilebilir kardeşlerim. Allah'tan her zaman tevfik istemek gerekir. Allah'tan her zaman dini üzere sabit kılmak kalma gerekir kardeşim. Yani istemek gerekir. Hidayet eden de dalalete saptıran da Allah Azze ve Celle'dir. Şimdi biraz sonra hadisi okuyacağım. Durum çok daha iyi anlaşılacak inşallah. Şimdi burada şu var ki kardeşlerim bu hadis şunu beyan ediyor ki yani bir insanın Dünyada mutlu olması veya mutsuz olması veya işte derecesinin yüksek olması veya aşağı olması, öne geçmesi, arkaya kalması yani insanların önünde yürümesi veya arkasında yürümesi veya bir lider sıfatının olması veya olmaması, işte Allah Azze ve Celle'nin ona hidayet etmesi ya da ona hidayet etmemesi, Allah Azze ve Celle'nin onun imanını, iman vermesi, sabit kılması veya sapıtması veya ne bileyim her türlü şey nedir? Ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Bunlarla alakalı kulun hiçbir yaptırım nedir? Gücü yoktur kardeşlerim. Allah dilediğine hidayet verir, dilediğini de saptırır. Şimdi burada önemli olan nedir? İnsanların bu yolda yürümeye gayret sarf etmesi gerekir. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, İ'melû, siz amel edin. فَكُلُّ الْمُيَسَّرُ لِمَا خُلِقَلَهُ Her kim ne için yaratılmışsa o ona kolaylaştırılır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki bize düşen ne yapmak? Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak için uğraşmak gerekir ve o yola girmek gerekir. Çünkü... Müddessir suresinde Allah, 37. ayette Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi لِمَنْ minkum مِنْكُمْ اَنْ ve وَاَخَّرْ Yani Allah Azze ve Celle'ye ne yapmak gerekir? Onun rızasını ve kazanabilmek için ona yaklaşmak gerekir. Yani hayır amelleri sunmak gerekir. Ya da ne yapar insan? Allah Azze ve Celle'nin rızasından ve ondan uzaklaşmak için ne yapar? Günahlar, işler de Allah korusun cehenneme atılıverir. O yüzden bir kulun her zaman ne yapması gerekir? Allah Azze ve Celle'ye itaatle uğraşması gerekir. Çünkü mukaddim olan da, muahhir olan da, insanları üste çıkaran da, zelil kılan da, ancak ve ancak Allah Sübhanuhu ve Teala'dır. O yüzden bir kul daima Allah Azze ve Celle'ye muhtaçtır. Daima Allah Azze ve Celle karşısında fakirdir. Her işinde Allah Azze ve Celle'ye muhtaçtır kardeşlerim. O yüzden bir göz açıp kapayıncaya kadar dahi Rabbisinden müstagni, Rabbisinden beri değildir kardeşlerim. Her şeyinde her şeyimizde biz ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'ye muhtaçız. Ona karşı fakiriz kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle kendisinden isteyenlere her zaman kapısını açmıştır. Hiçbir zaman kapalı tutmamıştır. Kıyamete kadar da böyle olacaktır. Allah Azze ve Celle kendisinden kendisine dua edenin duasını her zaman icabet edeceğinden bahsetmiştir. Hep vaat etmiştir tıpkı Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dediği gibi bir kul diyor ya Rabb ya Rabb der elini açarsa diyor dua ederse Allah'a Allah diyor onun duasını sıfır yani geri çevirmekten boş çevirmekten haya ederdir. Biz böyle bir Rabbe iman ediyoruz. Böyle bir Rabbe ibadet ediyoruz elhamdülillah. Bir rivayette geldiği gibi Allah diyor ki Ya ibadî ey kullarım. Kullukum dâl illâ men tu. Hepiniz eğri yoldasınız. Hak yolda değilsiniz. Ellem en hedeytu. Ancak diyor benim hidayet ettiğim doğru yoldadır. Fastehduni <gülüyor> ehkum. Öyleyse benden hidayet isteyin ki size hidayet edeyim. Ya ibadi kullukum ca'in illa men at'amtuhu. Ey kullarım sizin hepiniz nesiniz açsınız. Ancak diyor benim yedirdiklerim bunun dışındadır diyor. Öyleyse hıstıt'imuni et'amukum. Öyleyse benden yemek isteyin ki ben de sizi doyayım diyor Allah azze ve celle. Ya ibadi kullukum a'r illam men Ey kullarım hepiniz çıplaksınız benim giydirdiklerim müstesna diyor. Festeksunii aksukum. Öyleyse benden Giyinme talep edin ki ben de sizi giydireyim. Ya ibadî, innekum tehtaûne billeyli ve nehar. Ey kullarım, sizler gece, gündüz hep günah işliyorsunuz. Hata ediyorsunuz. Ve ene ağfirul zunube cemi'in. Ben ise bütün günahları bağışlarım diyor. <gülüyor> tegfirûni ağfir lakum. Öyleyse benden bağışlanma dileyin ki, sizi... Bağışlayayım diyor Allah Azze ve Celle sahih-i müslimde gelen rivayette. Evet kardeşlerim eğer bu hadisi uygulayabilirsek hakikaten hayatımızda birçok şey değişir kardeşlerim. Biz şunun farkına varmamız gerekir ki biz her şeyimizle Allah Azze ve Celle'ye karşı fakir olan, aciz olan, zelil olan onun önünde boyun eğen kimseleriz. Eğer Allah bize hidayet etmezse biz hidayet edemez, hidayeti bulamazdık. Ne namaz kılabilirdik, ne oruç tutabilirdik, ne umreye hacca gidebilirdik. Elhamdülillah. Bakın bazen kardeşlere, kendimize hem kardeşlerimize hacamat tedavisi uyguluyoruz. İnanın her tedavi oluşumda veya her tedavi yapışımda Elhamdülillahi ala nimetel İslam diyorum. Yani bu İslam nimeti için Allah'a hamdü senalar olsun kardeşlerim. Birçok insan bunu hala işte ne bileyim bir yobazlık bir gericilik bir bilmem ne şeyi gördükleri halde biz Rabbimizin bu mucizesiyle ne yapıyoruz? Tedavi oluyoruz. Rabbimizin bir mucizesi bir hikmeti. Müslümanlara olan hikmeti kardeşlerim. Allah'ımıza hamdü senalar olsun kardeşlerim. Demek ki bir Müslüman Allah Azze ve Celle'nin mukaddim ve muakhir olduğuna iman ederse, yani alçaltanın da Allah olduğunu, yüceltenin de Allah olduğunu bilirse, bunun nasıl bir meyvesi olur? Kardeşlerim bu insan Allah Azze ve Celle'nin önünde zelil olur. Allah'ın önünde eğilir. Çünkü her şey veren o Allah Azze ve Celle. Ve ne yapar? Hiçbir zaman Allah'tan ümidini kesmez kardeşlerim. Sadece ve sadece Allah'tan korkar. Allah'ın rahmetinden hiçbir zaman ne yapmaz? Yes'e kapılmaz. Ve Allah'ın ne yapmaz? Her zaman Allah'a ümit ederek bağlanır. Ve hayırlı işlerde her zaman yarışmak ister, yarışır. Allah Azze ve Celle'nin Hadid Suresi 21. Ayet-i Keramesinde buyurduğu gibi. sabiqu ila mağfireten min rabbikum ve cenneten arduha ka ardu's samai vel rabbinizden diyor bin mağfirete koşun ve onun cennetine o öyle bir cennettir ki onun genişliği gökle yerin genişliği kadardır uiddet lillezina amanu billahi ve bu cennet Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmıştır ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ Bu, Allah'ın kullarından dilediğine verdiğidir diyor. Dilediğine bir lütfudur. zul <gülüyor> ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ Allah'ın fazlı, Allah'ın lütfu çok yücedir buyuruyor Allah subhanahu ve teala. Demek ki bizim yarış yapacağımız, bizim hızlıca birbirimizle yarış yapacağımız tek şey neymiş? Allah'ın cenneti kardeşlerim. O cennet ki yenişliği göklerle yer kadardır diyor Allah Azze ve Celle. Kimin için hazırlanmış? Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için. Öyleyse bizim yarışımız bunun için olsun. Oraya Allah'ın lütfuyla, Allah'ın fazlıyla girdirdiği kollarından eylesin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. Bu güzel isimleriyle Allah Azze ve Celle'ye günahlarından dolayı bağışlanma dileyen kullarından eylesin. Çünkü Allah mukaddimdir, Allah muakhirdir. Allah dilediğini aziz kılar, Allah Azze ve Celle dilediğini delil kılar. Allah lütfuyla dilediğine verir, Allah Azze ve Celle kahrıyla dilediğini zelil kılar kardeşlerim. Allah azze ve celle öğrendiklerimizle amel etmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak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 قُلْ رَنْدَنِي إِلَهٌ اللَّهُ مَا مِنْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ وَأَخِيرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ